Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine birlikteyiz. Bu bölümün başlığı ilahi tecelliler, tenha koylar ve geceler. Gecelerin aydınlık karanlığı. Tecelli avına çıkanlar için en müsait zaman dilimlerinden biri de hiç şüphesiz gecelerdir. Gecelerde tefekkür ağlarıyla metafizik gerilime geçen kalp, ruh, latife-i rabbaniye ile her zaman beklenilenin ötesinde tecelliler yakalanabilir. Evet, Allah'a vuslat gecelerde olur. En ayrınlık işler karanlığın sinesinde gerçekleşir. Mesafeler gecelerde kat edilir. Miraca yükselme gecelerde mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ihya etmediği bir tek gece dahi yok gibidir. O nebiler serveri bazı geceler kattığında. Ali İmran Suresi Celilesi'nin son kısmında bulunan tefekkürle ilgili ayetleri okur. Hatta bazen birkaç defa okur. Dolan mübarek gözlerini semaya çevirip hıçkırıklara boğulurdu. Sonra uzun mu uzun kıyam, rükû ve secdeleriyle gece namazını ikame ederdi. Efendiler efendisine tabi olan sahabe-i kiram, tabiini izam efendilerimizden niceleri de geceleri hep uyanık geçirmiş. Zamanın o altın dilimlerini namaz, dua ve tefekkürle azami ölçüde değerlendirmeye çalışmışlardır. Evet, tabakat kitaplarına baktığınızda Allah dostlarının hemen hemen bütününün gecelerini kıyamla ihya ettiklerine şahit olursunuz. Onurlu zaman diliminin bu ehemmiyetinden dolayıdır ki, Hakkında pek çok güzel söz söylenmiştir. Fakat Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin şu beyitleri Onların en güzellerinden biri olsa gerek. Ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde, Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde, Bak heyete alemde bu hikmetleri seyret, Bul saniyini, ol ona hayran gecelerde. Çün gündüz olursun nice agyar ile gafil, Ko gafleti, dil dardan utan gecelerde. Gafletle uyumak nereva abd-i hakire, Şefkatle nida eyleye rahman gecelerde. Cümle geceyi uyuma kayumu seversen ta hay olasın hay ile ey can gecelerde aşıklar uyumaz gece hem sen uyuma kim gönlün gözüne görune canan gecelerde dil beytihudadır onu pa eyle sivadan Kasrına nüzuleyler o sultan gecelerde az ye az uyu hayrete var fani ol ondan bul canı beka ol ona mihman gecelerde Allah için ol halka mukarin gece gündüz ey hakkı nihani aşk oduna yan gecelerde. Evet, ehlullah gecelerin sessizliğini çok iyi değerlendirmişler, ağlarını kurmuş ve hep tecelli avlamışlardır. Bu manada insanın ağı, teveccüh, nazar ve konsantrasyon da diyebileceğimiz iman nazardır. Böyle bir iman nazarla yoğunlaşabilen tecelli avcısının sinesine her zaman, tasavvurları aşkın duygular akar. Dilinden de daha önce kimsenin söylemediği kelimeler dökülür. Evet insan tam teveccühe muvaffak olduğu böyle anlarda bazen öyle heyecan tufanları yaşar ki adeta Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kuvvetini yanına almış da Allah'ın izniyle yer kürenin yörüngesini bile bir manivela ile değiştirebilecekmiş gibi olur. Mekan, Zaman ve Hal Kalbin rikat kespettiği, gözün ve gönlün dolup adeta taşıacak hale geldiği bu hallerin bir fırsat olarak görülüp rentabl değerlendirilmesi hak ve hakikat yolcuları için çok büyük önem arz eder. Nasıl insanın Kabe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, müvacihede bulunması, ya da Kadir gecesi Cuma günü birilerin bin olduğu eşref saatlerini idrak etmesi, Cenab-ı Hak'tan gelecek olan varidatı yakalamak adına çok büyük bir ehemmiyet arz ediyorsa, aynen öyle de kalbin yumuşadığı, istirak kalak, heyman gibi hallerin yaşandığı anlar da, Hak'tan gelen tecellileri avlama ve dergah ı ilahiden talepte bulunma hesabına, Büyük bir önem taşır Bundan dolayı insan bu tür bir hal yaşadığında Bütün bütün kendini unutmalı ve Allah'ım yeryüzünün her yerinde yüce dinini bir kez daha ila buyur Bizim ve bütün kullarının kalplerini iman, İslam ve ihsanı aç Diyerek dua etmelidir bu bir manada milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım ufku. Bir manada da her müminin vazifesi sayılmalıdır. O ufuktur ki orada insan kendi ızdırabını unutmuş, sadece başkalarının ızdırabını duyar hale gelmiştir. Bir tek dakikan var. Değerli dinleyenler müelif sözlerine şöyle devam ediyor: Sözgelemi Cenab-ı Hak bana sana bir tek dakika veriyorum. Bu tek dakikada ne istersen onu kabul edeceğim buyursa. Ben evi, köyü, sandıklar dolusu altını, hatta İstanbul'un Belgrad'ın fethi değil. Sadece yeryüzünde namı celili sübhani'nin bir kez daha bayraklaşmasını, ruhu revanı Muhammed'inin her tarafta şehbal açmasını isterim. Allah'ım, bütün kalpler sana ve resulüne karşı muhabbetle dolsun. Her yerde senin namın duyulsun ve biz bu işin hizmetçileri olalım derim. Evet. Rabbimden yine Rabbimi isterim. Çünkü her şeyin kaynağı ve her şeyi verecek sadece O'dur. Bundan dolayı istenilecek bir şey varsa O da sadece O'nun rızası, O'nun hoşnutluğudur. Öyle zannediyorum ki benimle bu recada müttefik olan arkadaşlarım da başka değil sadece bunu isterler. Evet bugün insanlık, Allah'a ve Resulullah'a, Rabbimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle insanlığa ulaştırdığı nurlu ve mübarek mesaja muhtaçtır. Dolayısıyla kalplerin zikretmeye çalıştığım istikamette Fethu İnşirahı adına yapılacak gayretler küçük bile görünseler Allah nezdinde çok büyük önemi haizdirler. Böyle düşünmek, bu hususta gayret etmek ve dua dua yalvarmak da peygamberane bir tavırdır. Peygamberlik zinciri o zincirin en kutlu halkası olan Hz. Muhammed Mustafa aleyhu elfi elfi salatin ve selamla tamamlanmış ve ilahi kelimetullah nebiler serverinden ümmetine en büyük miras olarak kalmıştır. Bu mirasın hakiki varisleri ise Hazreti Zekeriya ala nebiyyina ve aleyhisselam gibi Allah'ım dilersen başıma erre koy fakat insanların kalbine sana imanı duyur diyebilecek ölçüde himmetleri Ali olan ve yüksekten uçabilen insanlardır. Madem söz dönüp dolaşıp ilahi kelimetullah mevzuuna geldi, isterseniz biz de sözlerimizi o istikametteki bir dua ile tamamlayalım. Allahümme Ali kelimetellahi ve kelimetel hakkı fi kulli enhâil âlem veşrah sudûrenâ ve sudûre ibadike fî kulli enhâil âlem إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمة الإيمان واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا بين عبادك في السماء والأرض وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الراضين المرضيين المحبين المحبوبين الخاشعين المتباضعين المتخلقين المتخلقين بأخلاق القرآن آمين ألف ألف آمين Sal ve selllim ve, ve barik ala seyidine Muhammed'in ve Ala Alihi ve sahbihi Eçmein Allah'ım kelimetullah'ı ve Kelimetül hakkı dünyanın her yerinde bir kez daha ila buyur. Bizim ve dünyanın her köşesindeki bütün kullarının kalplerini imana, İslam'a, Kur'an'a ve iman hizmetine aç ve bizi bu vazifede istihdam buyur. Gökte ve yerdeki kulların arasında bizim için sevgi ve hüsnü kabul vazet. Bizi muhlis, muhlas, müttaki, vera sahibi, zahit, kurbi yetem Rabbinden hoşnut ve Rabbi kendisinden hoşnut. Seni seven ve nezdinde sevilen huşu sahibi mütevazı Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış kullarından eyle Efendimiz Hazreti Muhammed'e aline ve bütün asabına da salatü selam eyle amin sonsuz defa amin Değerli dinleyenler Böylece Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha sona eriyor. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.